321, numaralı konu, Üseyd bin Hudayr ile Hazreti Peygamber arasında geçenler ve Hazreti Peygamberin ensara ikramda bulunması, evet, Hazreti Peygamber bir gün sahabiler arasında gıda maddesi dağıtmıştı, bunu duyan Üseyd bin Hudayr Hazreti Peygamber'e giderek, ey Allah'ın Resulü, filan yerde ensardan Beni Zafer kabilesine mensup bir hane vardır, orada bulunanların çoğu kadın olup kendileri de ihtiyaç sahipleridir, onlara da bir şeyler verseydin, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber, Üseyd'e, Ey Üseyd, sen, elimizdeki mallar bittikten sonra geldin, bundan sonra bize bir mal geldiğini işitirsen gel bana o hane halkını hatırlat, buyurdular, bu olaydan sonra Hazreti Peygamber'e Hayber'den arpa ve hurma geldi, Hazreti Peygamber bu gelen malları da halka bol bol dağıttı, Üseyd bin Hudayr'ın haber vermiş olduğu hane halkına diğerlerinden daha çok verdi, Üseyd bin Hudayr, Hazreti Peygamber'e teşekkür ederek şunları söyledi, Ey Allah'ın Peygamber'i, Allah sana mükafatların en güzelini ve en hayırlısını versin, Hazreti Peygamber ise şöyle dedi, Ey ensar topluluğu, Allah aynı şekilde size de mükafatların en güzelini ve en hayırlısını versin, biliyorum ki siz namuslu ve sabırlı insanlarsınız, benden sonra bazı insanların size tercih edildiğini göreceksiniz, benimle havuzumun başında buluşuncaya kadar bütün bunlara sabrediniz, Üseit bin Hudayr şöyle anlatıyor, kendi kavmimden, biri Zafer oğullarına, diğeri ise Muaviye oğullarına mensup iki aile bana gelerek, bizim için Hz. Peygamber berle konuş da gelen mallardan bize de bir pay versin dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygambere gidip onların isteklerini söyledim. Hazreti Peygamber de ey Üseit Allah Teala bize tekrar mal gönderdiğinde gel bana hatırlat da onlar için de bir şeyler ayırıp vereyim buyurdular. O zaman ben ey Allah'ın Resulü Allah sana güzel bir mükafat versin dedim. Hazreti Peygamber de Allah size de güzel mükafat versin. Çünkü bildiğim kadarıyla siz namuslu ve sabırlı kimselersiniz. Benden Sonra Hoşunuza Gitmeyecek Şekilde Başkalarının Size Tercih Edildiğini Göreceksiniz, Buyurdu, Daha Sonra Hazreti Ömer'in Halifeliği Döneminde Halka Bazı Mallar Dağıtıldı, Hazreti Ömer Bana Da Bir Elbise Göndermişti, Ben Bunu Az Buldum, Bir Gün Namaz Kılmakta Olduğum Bir Sırada Yanımdan Geçmekte Olan Kureyşli Bir Gence Gözüm Takıldı, Üzerinde Bana Gönderilen Elbisenin Bir Benzeri Vardı Ve Yerlerde Sürüyerek Gidiyordu, O Anda Aklıma Hazreti Peygamberin, Benden Sonra Hoşunuza Gitmeyecek Şekilde, şekilde başkalarının size tercih edildiğini göreceksiniz sözleri geldi ve Allah ve onun رسولü doğru söylediler deyiverdim bunu duyan bir adam gidip Hazreti Ömer'e haber verdi ben daha namazımı bitirmemiştim ki Hazreti Ömer geldi ve ey Hüsey, namazını tamamla da sana soracaklarım var dedi ben namazımı bitirdiğimde Hazreti Ömer o sözlerin için söylemiş olduğumu sordu hadiseyi olduğu gibi anlattım bunun üzerine Hazreti Ömer o gencin sırtındaki elbise Bedir Uhud savaşlarıyla Kabe biatlarında bulunmuş olan birisine verilmişti, bu genç gidip o elbiseyi ondan satın almıştır, ey Üseyd, nasıl oluyor da Hazreti Peygamberin bu sözlerinin benim halifeliğimde gerçekleşeceğini zannedebiliyorsun, dedi, Ben vallahi ey müminlerin emiri, bunun senin zamanında gerçekleşeceğini zannetmiyorum, dedim.